pek muhterem başkan ve yüce divan muhterem yüksek iddia makamı sözlerime başlamadan önce not ettiğim müdafaamda <gülüyor> tekrarlar hatalar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 Ve milli Birlik Komitesi içerisindeki bir çatışmadır bu. Ee, sizin annenizin babanızın alyansları Gibi. da bunları finanse, bunları finanse ediyor. Tabii. Ondan sonra e, do, dolayısıyla yani göz, gösterilen e, bu kötü muamele e, başlı başına e, incelenmesi gereken bir olay. E, yani sonuçta cezalandırabilirsiniz. Suçlu pek çok hususu var. Demokrat Parti'nin yanlış yaptığı, e, hiçe saydığı.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 Eline vurulacak bir, sürekli cuntaların hakim olduğu mecliste. tabii senatör oluyor Milli Birlik Komitesi. Yani korunuyor. Darbeyi yapanlar 12 Eylül'de olduğu gibi. Şu anda 12 Eylül'ün o koruma maddesi referanduma. Evet yaptıklarından diyecek. hiç sorumlu değil. Ve Franklerin dediği gibi imputable. Yani cezalandırılamaz, dokunulamazlık Kesinlikle. statüsü kazanıyorlar. Ve e, tabi senatör demek ömür boyu demek Ömür boyu senatör. Yani. Oluyor. Tabii doğal kabul ediliyor. Natürel senatör. Onlar öyle. O senatonun ayrılmaz parçaları oluyorlar. Bir de e, cumhurbaşkanlığı yapmış olanlar tabii senatör oluyorlardı o dönemde. E, yani önce seçiliyorlar e, ondan sonra da bildiğim kadarıyla, Hatırladığım kadarıyla İsmet Paşa tabii senatör oluyor. E, Celal Bayar bu olayı e, kabul etmiyor. Bu 61 anayasasına ilerici karakter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 Darbenin aslında o darbeye getirdikleri tahlillerde bir komünist parma arama ki e, Celal Bayar ölene kadar her kış bir komünizm gelecek evet, şeyiyle tabii, yaşadı. Öyle, öyle, Bunlar öyle. birleşince yani bu tabii sosyal bilimciler açısından incelenmeye değer bir şey. Neden ilerici e, bir karakterle sunuldu, takdim edildi? Aslında içindeki özünde çok ciddi sorunlar barındırmasına karşı e, bunları söylemek e, mümkün gözüküyor. Tabii bir de yargı bağımsızlığı. Denilen ve kuvvetli bir yargı şeye geliyor. Anayasa Mahkemesi devreye giriyor. Yani o 10 yıllık e, şeye Anayasa Mahkemesi daha önce Danıştay devreye giriyor. Yani yasama Anayasa Mahkemesi ile yürütmede Danıştay ile kontrol altına alınmış oluyor. Aslında bunlar önemli. Pozitif. Pozitif şeyler ama burada da Kantar'ın topuzu öbür tarafa, öbür kayıyor, tarafa doğru tabii. kaçıyor. Ve e, yürütmenin icraat kabiliyetinde sorunlar yaşanıyor. Evet kuvvetler ayrılığını gidiyor. Ondan de pek şu, askeri yargıtay giriyor.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 Şey daha henüz tabii, gitmedi. Gitmedi canım. Asker, 12, 12 Eylül'e baş... bu iş daha pek da pekişti. Tabii. Milli Güvenlik Devleti ve askerin vesayeti tam mil oturdu yani. 60'ta yarım yani. Bir de tabii burada çok önemli görünen, bana önemli görünen küçük bir ayrıntı var ama çok dramatik tabii. Yani şimdi hukuk, özgürlük, işte ilerici anayasa getiriliyor, kanunlar getiriliyor ve özgürlük bayramı.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 Zarftan çıkanlara dair sanığa sual sorulmamasını rica etti. Beyanını şöyle bildirdi. Müvekkilim 10 sene bu mevzeste başvekillik etmiştir. İyi kötü her neyse bir gazete ifa etmeye çalışmıştır. Gereği görüşüldü. Şimdi iddia makamı tarafından başbakanlıktaki resmi kasadan çıktığı iddia edilen zar üzerinde Adnan Menderes imzası... bulunduğu beyan edilen zarfla içinde içerisinden, içerisinden çıkan eşyanın tanık adnan mendirese gösterilip sorulmasının dava mevzû alakası bulunmadığından gösterilmesi ve sorulması hakkındaki isteğin reddine ekseriyet katradır. Ama bütün bunlar hiç bahsedilmiyor. Bilmez. Bilim yani ilericiliği ne toz kondurur şekilde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 Kayseri'deki kongrenin durdurulması ve yapıl, yapılmaması sizin emrinize münsettir diyor. Beyefendi, e, şimdi benim en emrim... Kayseri'ye sokulmaması, Himmetlide de trenin durdurulması sizin emrinize münsettir diyor. Arkadaş deyim. E, buna da başlayacağız yoksa e, Dahiliye <gülüyor> Vekili şöyle gece vakti şöyle bu onlar karışık. Niye hangi noktalarını bulacağız, seçeceğiz değil mi ben? Beyefendi arz ediyorum. Evet. Evvela bidaet emrde. Evet.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 evvela sizinle konuştum diyor Veza, evvela sizinle konuştunuz evet zaten dâhliye vekili de Bendeniz, müntehir namık yedik de medeni berk de sizin adınıza sizin namınıza hareket diyor. kendi kendine değil ya beyefendi bu Anlatın böyle bu böyle, böyle telekki edilemez e işte, bir defa de. Şimdi şöyle şu bak. noktadan şu noktadan e, arz etmek isterim şu noktayla izah etmek isterim ki Ankara'ya gelinceye kadar daha evvelden çok evvelden haberdar olduğum halde temamiyle Ee, tabii, ettim, vakit, iyiyen, e tabii telakki ettiğim vakit kıyam şey yapalım. Peki Ankara'da başlasın. Ankara'da başlasın. Sizin temazı, Evet. Ankara'da başlasın. Duymuyor, değil diyor. O emirler onun onun olmuştur diyor. Beyefendi, şimdi şeydeki Himmet dedenin arz ettiğim gibi Himmet dedenin istasyon olduğunu ve ha. orada telkifi lazım geldiğini vakit, biraz müsaade olun. Diyorsunuz ki Himmet dedenin istasyon olduğunu dahi bilmiyorum diye. Evet. Daha taşradınız. Bunu şuna getirmek istiyorsunuz.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 ...asarak öldürmeyi... E, ...tercih ediyorlar... ...bunlar doktor nezaretinde yapılmış şeyler... ...ve Menderes... E, ...İmralı'ya getirildiğinde... ...yürüyecek halde değildi deniyor... E, ...bunu da Emine Gürsoy... ...Celal Bayar'ın torunu... ...Emine Gürsoy askali anlatıyor... ...yani... De, ...şöyle anlatmış meseli ...yani kararlar tebliğ edilir edilmez... ...idama mahkum edilen sanıklardan... ...14'ü mahkeme salonundan... ...doğruca İmralı'ya sevk ediliyor...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 İnsan böyle bir kin nereden beslenir diye de soruyor. Bu Peki o zamanki Vatan Gazetesi'nin genç... ekinden. 23 Mayıs 2010 tarihli Vatan Gazetesi'nin ekinden. Pardon. Emine Hanım'ın bahsettiği bir daha önce de yapılan röportajdadır. Orada da bulunabilir. Bir de şey var. Yastı adadaki genç subaylar daha sonra başka zamanların aktörleri oluyorlar. Çok büyük bir zulüm, hukuk dışılık...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 Yani burada mesela medyanın oynadığı rolde bir medya mensubuysak biz de utanarak söyleyebileceğimiz bir şey mesela darbeden sonra İnönü'nün damadı Metin Toker'in çıkardığı Akis dergisinin kapağında yani gene Emine Gürsoy anlatıyor daracın bir daracı var kapakta Akis dergisinin daracından sallanan bir idam ipi ve önünde de büyük babamın yani Celal Bayar'ın bir fotoğrafı var altında da.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 ...öyle bir durumda... ...gözaltına alınan bir iç işleri bakın ...bir darbe ortamında... ...kendini serbest bulup... E, ...intihar etmesi... ...medyada öyle çıktı tabii... ...bu işte çocukların... ...kanlarının kıyma makineleriyle beraber... ...işte bu kanlı katil... E, ...intihar etti... ...sonunda dendi ama emin değilim... Yani. Namık gediğin oğlu da daha sonra... ...Arda Gedik Hürriyet Gazetesi'nin... ...genel yönetmenidir... ...ve... E, Hürriyet gazetesi de darbe ile olan ilişkisi ayrıca bir program konusu bence darbeye verdiği destekler. Daha sonra darbecilerden bir tanesi galiba Orhan Erkanlı olabilir Hürriyet gazetesinin yönetiminde bulunmuştur. Yani ona akım medyanın darbelerle olan ilişkileri için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 Yani bütün kavramları yeniden e, gözden e, geçirmekte çok büyük yarar var. Yani kimin lafı Darbe da sarmısakla sol. Evet yani sağımıza sarmısak, <gülüyor> solumuza da so, e, soğan asmak zorundayız herhalde. Yani böyle bir Şaşırmamak. aydın e, portresi e, bu ülkenin de yetişiyor. Yani e, darbenin i̇yi, olanı. iyi olanını ben seçerim bu taraf kötüdür falan.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 Azınlıkların geçirdiği süreçlerden Kürt iziyanlarına kadar 15, evet. ve Ermeni meselelerine kadar pek çok şey ortaya dökülüyor. 27 Mayıs da onun gibi olaylardan bir tanesi. Evet, o zaman yani günümüze bağlamanın da zamanı geldi. Şimdi bu 27 Mayıs hikayesi.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 ...yani Amerika Birleşik Devletleri'nde de... ...darbeciler yetiştiren okullar gibi... yasa Adanı'nda kullanılmış olduğunu... ...en azından... ...Celal Bayar'ın torunu Emine Gürsoy... ...Naskali'den... E, ...onun sözlerinden... ...öğrenmek mümkün olabiliyor diyeyim... ...çok acayip bir şey yani. Ee, yani 50 yıldır... E, ...darbe lafı etmeden... E, ...Türkiye konuşulmuyor. E, umarım yani... Bundan sonra bunların daha derin aydınlatma imkanları söz konusu olabilir. Ama sosyal ve siyasi bilimciler açısından çok araştırılacak, açıya çıkılacak evet, Bir de alanlar. mesela gene şey de aklıma geliyor. İsmet Ünön'ün ün oynadığı rol konusunda da epey yan, kafa karışıklığı var. Yani o istemedi, idamları önlemeye çalıştı vesaire deniyor ama öbür taraftan da